harp esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler müstesna evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bütün bu sayılanlar size haram olarak yazılmıştır. İffetle ve zinadan kaçınmak suretiyle bunların dışında kalan kadınların nikahına halinize uygun bir mehir karşılığında talip olmanız ise size helal kılındı. Aranızda zifaf vuku bulursa, üzerinize borç olan mehirlerini kendilerine verin. Mehir kararlaştırıldıktan sonra aranızda anlaşarak, miktarını artırıp eksiltmenizde ise size bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir ve hükümlerini hikmetle tanzim eder. Sizden hür ve mü'mine kadınları nikahlamaya gücü yetmeyen olursa, sizin ellerinizde bulunan genç mü'mine cariyelerle evlensin. Allah sizin imanınızı hakkıyla bilir. Siz ise bilemeyeceğinizden bir kimsenin görünürdeki halinin mü'min olması size ölçü olarak yeter. Siz hür de olsanız, köle de olsanız bir Adem'in neslindensiniz. Ve bir dinin mensubusunuz. Öyleyse, onları namuslu, fuhuştan uzak ve gizlice dostlar da edinmeyen kadınlar olmak şartıyla, sahiplerinin izniyle ve mehirlerini güzelce vererek nikahlayın. Eğer onlar evlendikten sonra zina edecek olurlarsa, onların üzerine hür kadınlara verilen cezanın yarısı vardır. Cariye nikahlama, sizden, mehir ve nafakaya gücü yetmeyip de büyük bir meşakkat altına girmekten ve evlenmemekle de zinaya meyletmekten korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Allah haram ve helali size açıkça bildirmek, Sizden evvel doğru yolu bulup saadete erenlerin yoluna sizi de ulaştırmak ve size kötülüklerinizden tövbe nasip etmek istiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle görür. Allah size tövbe nasip ederek günahlardan temizlenmenizi ister. Nefislerinin arzularına uyanlar ise sizin de kendileri gibi haramı helal bilerek hak yolundan iyice ayrılmanızı isterler. Allah size yolun doğrusunu ve kolayını göstererek, yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan, zayıf olarak yaratılmıştır. Ey iman edenler! Birbirinizin malını haram şekilde yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yaptığınız ticaret başkadır. Birbirinizi ve kendinizi öldürmeyin. Canlarınızı da boşu boşuna tehlikeye atmayın. Muhakkak ki Allah size çok merhamet edicidir. Kim haddini aşarak ve zulmederek kasten bu günahları işlerse, onu cehennem ateşine atarız. Bu da Allah'a pek kolay gelir. Eğer size yasaklanmış şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız, geri kalan günahlarınızı örter, ve sizi nimet ve ikramlarımızla dolu olan cennete koyarız. Sizin bir kısmınıza, Allah'ın diğerlerinden fazla olarak bahşettiği nimetlere göz dikmeyin. Erkeklerin kazandıklarından bir nasibi vardır. Kadınların da kazandıklarından bir nasibi vardır. Siz de isteyeceğinizi Allah'ın lütuf ve ihsanından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Anne ve babanın, yakın akrabaların ve nikah akdiyle birbirine bağlananların miraslarından pay almak üzere herkes için varisler tayin ettik. O hak sahiplerine nasiplerini veririz. Muhakkak ki Allah her şey üzerine hakkıyla şahittir. Erkekler, kadınlar üzerinde idareci ve gözeticidirler. Çünkü Allah, insanların bir kısmını diğerlerinden üstün kılmıştır ve erkekler, mallarından kadınları ve çocukları için harcarlar. Salih kadınlara gelince, onlar Allah'ın emirlerine itaat edip, kocalarının hakkına riayet ederler. Ve Allah, onların hukukunu nasıl koruduysa, onlar da kocalarının malını, namusunu ve sırlarını kocalarının gıyabında korurlar. İsyankarlıklarından korktuğunuz kadınlara ise, güzelce öğüt verin. Eğer bu fayda vermezse, onları yataklarında yalnız bırakın. Bu da fayda vermezse, onları hafifçe dövün. Eğer itaat edecek olurlarsa, siz de artık onları incitmek için bahane aramayın. Muhakkak ki Allah çok yüce ve çok büyüktür. Eğer karı-koca arasında ayrılıktan endişe ederseniz, bir hakem erkeğin akrabasından, bir hakem de kadının akrabasından tayin edin. Eğer bu hakemler karı-koca arasını düzeltmek hususunda samimi niyet sahibi sahibiyseler, Allah karı-kocanın arasına muhabbet ve geçim verir. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Allah'a ibadet edin ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilik edin. Akrabaya, yetimlere, fakirlere, akraba komşuya ve yabancı komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizdeki köle ve cariyelere de iyilik edin. Muhakkak ki Allah kibirli olanı ve böbürleneni sevmez. Onlar ki, kendileri cimrilik ettikleri gibi, başkalarını da cimriliğe sevk ederler. Ve Allah'ın lütuf ve ihsanıyla onlara verdiği şeyi saklarlar. Bizse, Allah'ın nimetini inkar eden o nankörlere hor ve hakir edici bir azap hazırladık. O kimseler ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Şeytan kime arkadaş olursa ne kötü bir arkadaştır o. Ne olurdu eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızıktan Allah için bağışta bulunsalardı. Halbuki Allah onların her halini hakkıyla bilir. Şüphesiz Allah, zerre kadar olsun bir haksızlık etmez. Eğer, o zerre kadar bir amel, bir iyilik olursa, onu kat kat artırır ve kendi katından pek büyük bir mükafat verir. Kıyamet gününde her ümmetten peygamberleri, o ümmet üzerine bir şahit ve seni de bunlar ve bütün insanlar üzerine bir şahit olarak getirdiğimiz zaman... Onların hali nice olacak? O gün inkara saparak peygambere isyan edenler isteyecekler ki keşke yerle bir olsalardı. Onlar Allah'tan hiçbir sözü saklayamayacaklardır. Ey iman edenler! Sarhoş olduğunuz zaman ne söylediğinizi bilinceye kadar cünüp olduğunuz zaman da eğer yolcu değilseniz gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolcu olursanız, bir de abdest bozduğunuz veya hanımlarınızla münasebette bulunduğunuz halde su bulamayacak olursanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Muhakkak ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Görmedin mi kendilerine Tevrat'tan ilim verilen o kimseleri? Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı tercih ediyorlar ve sizi de hak yolundan saptırmak istiyorlar. Allah ise düşmanlarınızı en iyi bilendir. Dost olarak Allah yeter. Yardımcı olarak yine Allah yeter. Yahudilerden bir kısım vardır ki, Tevrat'ın ayetlerini değiştirip yerlerine başka sözler koyarlar ve dillerini eğip bükerek dini tahkir kastıyla sana işittik ve isyan ettik, dinle, işitmez olasıca, bize hürmet et ki bizden istifade edesin derler. Eğer onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet demiş olsalardı, Elbette onlar için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah onları inkarları yüzünden lanetlemiştir. Pek azı müstesna olmak üzere artık iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilmiş olan Yahudiler! Biz bir kısım yüzleri dümdüz edip tersine çevirmeden ve cumartesi yasağına uymayanları lanetlediğimiz gibi Onları da lanetlemeden evvel, sizde olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah bir şeyi emrettiğinde, o emir mutlaka yerine gelir. Muhakkak ki Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bundan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan ise, pek büyük bir günahla, iftirada bulunmuştur. Görmedin mi kendilerini temize çıkarıp günahsız gösteren o kimseleri? Halbuki Allah dilediğini temize çıkarır ve onlar kıl kadar bir haksızlığa uğratılmazlar. Bak, Allah'a karşı nasıl da yalan uyduruyorlar. Bu da onlara apaçık bir günah olarak yeter. Kendilerine Tevrat'tan ilim verilen o kimseleri görmedin mi ki, Allah'tan başka ibadet olunan, Batıl ilahlara ve tağuta iman ederler, Ve kafirler için, Bunların yolu, Müminlerin yolundan daha doğrudur derler. Onlar, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanet ettiği kimseye ise, Artık hiçbir yardımcı bulamazsın. Yoksa onlar için, Allah'ın mülkünden bir nasip mi var da mağrur oluyorlar. Eğer öyle olsaydı, insanlara çekirdek üzerindeki nokta kadar olsun bir şey vermezlerdi. Yoksa Allah, insanlara lütuf ve ihsanıyla bağışta bulundu da, peygamberliği ve kitabı kendilerinden başkasına verdi diye onlar haset mi ediyorlar? Doğrusu biz İbrahim'in soyuna kitap ve hikmet verdik, ve onları büyük bir mülk ve saltanata mazhar ettik. Sonra onlardan bir kısmı iman etti, bir kısmı da yüz çevirdi. O yüz çevirenlere alevli bir azap olarak cehennem yeter. Muhakkak ki, ayetlerimizi inkar eden o kafirleri, biz cehennem ateşine sokacağız. Orada derileri piştikçe, azabı tatmaya devam etsinler diye... Biz onların derilerini yenileriz. Şüphesiz Allah bütün işlerinde herkese galiptir ve onun her işi hikmetledir. İman edip güzel işler yapanları ise ebediyen kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onları daima bir gölgelik altına yerleştiririz. Muhakkak ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bu emriyle size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah'a ve Resulüne havale ederek, çaresini Kur'an'da ve Resulullah'ın sünnetinde arayın. Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, bilin ki bu pek hayırlıdır ve netice itibariyle de çok daha güzeldir. Sana indirilen kitaba ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiklerini iddia eden o kimseleri görmedin mi ki onlar Tağut'u reddetmekle emrolundukları halde Tağut'un hükmüne müracaat etmek isterler. Şeytan da onları haktan pek uzak bir sapıklıkla saptırmak ister. Onlara Allah'ın indirdiği kitabın ve peygamberin hükmüne gelin denildiği zaman o münafıkların yüz çevirip senden uzaklaştıklarını görürsün. Ya onlar kendi elleriyle bir musibete uğradıkları zaman nasıl oluyor da sana gelip Allah'a yemin ediyorlar ve senden başkasına müracaatımızın sebebi iyilik edip tarafların arasını bulmaktan başka bir şey değildir diyorlar. Allah öylelerinin kalplerinde olanı bilir. Sen onların bu gibi sözlerine aldırma, onlara öğüt ver ve kendilerini ıslah etmeleri hususunda tesirli bir söz söyle. Biz istisnasız bütün peygamberleri Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar bir günah işleyip de kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip Allah'ın affını isteselerdi ve peygamber de onlar için Allah'tan bağışlama dileseydi, hiç şüphesiz onlar Allah'ı tevbeleri çok kabul edici ve çok merhamet edici bulacaklardı. Hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarındaki anlaşmazlıklar için senin hükmüne müracaat edip, sonra da verdiğin hükme gönüllerinde hiçbir şüphe ve sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle razı olup uymadıkça, hakkıyla iman etmiş olmazlar. Eğer biz o münafıklara, kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azın üstesna onlar bu emri yerine getirmezlerdi. Halbuki onlar, kendilerine öğüt verilen şeyi yerine getirselerdi, elbette onlar için daha hayırlı olur, ve imanlarında sebatları daha da kuvvet bulurdu. Elbette o zaman biz onlara kendi katımızdan pek büyük bir mükafat verirdik. Ve muhakkak onları doğru yola iletirdik. Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine pek büyük nimetler bağışladığı peygamberler, sıddıklar, Şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ise ne güzel arkadaşlardır. İşte bu Allah katından bir bağıştır. Allah ise her şeyi bilici olarak yeter. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı hazırlıklı bulunun ve topluluklar halinde yahut gerekirse hep birlikte düşmana karşı çıkın. Muhakkak sizden bazıları var ki işi ağırdan alır. Siz harbe çıkıp da bir musibete uğradığınız zaman Allah bana lütfetti de onlarla beraber harfte bulunmadım der. Eğer size zafer ve ganimet gibi Allah katından bir lütuf erişirse o zaman da sanki o münafıklarla sizin aranızda hiçbir tanışıklık yokmuş gibi ne olurdu? ben de onlarla beraber bulunsaydım da büyük bir nimete erişseydim der. Dünya hayatını feda edip karşılığında ahireti tercih edenler Allah yolunda cihat etsin. Kim Allah yolunda cihat ederse ister öldürülsün, ister galip gelsin biz yakında ona pek büyük bir mükafat vereceğiz. Hicrete gücü yetmeyip Mekke'de mahsur kalan çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar: "Ey Rabbimiz, Ahalisi zalim olan bu beldeden bizi çıkar. Bize yüce katından bir dost gönder. Bize yüce katından bir yardımcı gönder." diye dua edip dururken size ne oluyor ki Allah yolunda cihat etmiyorsunuz? İman edenler Allah yolunda cihat ederler. İnkar edenlerse, tavutun uğrunda savaşırlar. Siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Muhakkak ki, şeytanın hilesi pek zayıftır. Görmedin mi o kimseleri ki, savaşmak için izin istediklerinde, onlara, siz henüz zamanı gelmemiş olan savaştan elinizi çekin de, namazınızı dost doğru kılıp, zekatınızı verin denmişti. Halbuki onlara savaş farz olarak yazıldığında içlerinden bir kısmı adeta Allah'tan korkar gibi hatta daha da büyük bir korkuyla insanlardan korkarlar ve derler ki: "Ey Rabbimiz, niçin bize savaşı farz kıldın? Ne olurdu bize yakın bir zamana kadar mühlet verseydin de kendi ecelimizle ölseydik. Sendeki dünyanın menfaati pek azdır." Ahiret ise takva sahipleri için daha hayırlıdır. Siz de kıl kadar haksızlığa uğratılmadan amellerinizin karşılığını eksiksiz alırsınız. Nerede olsanız ölüm size yetişir. İsterseniz tahkim edilmiş kalelere veya gökteki yıldızlara sığınmış olun. Onlara bir iyilik eriştiği zaman bu Allah katındandır derler. Başlarına bir kötülük geldiğindeyse, bu senin yüzündendir derler. Sen hepsi Allah katındandır de. O topluluğa ne oluyor ki, söz anlamaya yanaşmıyorlar? Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir. Biz seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter. Peygamberlere itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim bundan yüz çevirirse, seni öylelerinin üzerine muhafız olarak göndermedik. Sen ancak doğru yolu gösterip, tebliğ etmekle mükellefsin Onlar sana, emrin başımız üstüne derler. Senin yanından çıktıklarındaysa, onlardan bir topluluk, Söyledikleri sözün tersini yapar, tuzaklar kurar. Allah da onların kurdukları tuzakları onların amel defterine yazar. Artık sen onlara aldırma ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak yeter. Onlar hiç Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Eğer o Kur'an Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette onda pek çok tezatlar bulacaklardı bir de onlara emniyet veya korku verici iyi veya kötü bir haber ulaştığı zaman hemen onu yayıverirler halbuki bu haberi yayacak yerde peygambere ve müminlerden ihtisas ve salahiyet sahibi kimselere müracaat etselerdi elbette o kimselerden hüküm çıkarmaya ehliyetli olanlar işin doğrusunu bilirlerdi eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna muhakkak şeytana uyup gitmiştiniz. Allah yolunda cihat et. Sen ancak kendi işlediklerinden mesulsün. Onun için yalnız başına da kalsan cihattan geri durma. Müminleri de cihada teşvik et. Olur ki Allah sizin ihlasınıza mükafat olarak kafirlerin kuvvet ve şiddetini akim bırakır. Allah'ın kuvveti ise daha yüksek, cezası da daha şiddetlidir. Kim bir iyiliğe vasıta olursa, onun sevabından bir nasibi vardır. Kim bir kötülüğe vasıta olursa, onun da o günahtan bir payı vardır. Allah ise her şeyin karşılığını layıkıyla vermeye muktedirdir. Size bir selamla selam verildiği zaman ona ya daha güzel bir selamla veya aynısıyla karşılık verin. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla hesap eder ve karşılığını verir. Allah Teala ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Andolsun ki geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde o sizi kabirlerinizden toplayıp diriltecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey müminler! Niçin münafıklar hakkında ikiye ayrılıyorsunuz da onların kafir olduklarında ittifak etmiyorsunuz? Halbuki Allah işledikleri günahlar sebebiyle onları küfre düşürmüştür. Yoksa siz, Allah'ın saptırdığını doğru yola iletmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, artık onu hidayete ulaştıracak bir yol bulamazsın. Onlar arzu ederler ki, kendileri kafir oldukları gibi, siz de kafir olun da eşit hale gelin. Artık onlar, Allah yolunda hicret edinceye kadar, onlardan kendinize dostlar edinmeyin. Eğer İslam'dan, ve Allah yolunda hicretten yüz çevirirlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin. Ancak aranızda antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya ne size, ne de kendi kavimlerine karşı savaşmayı gönüllerine sığdıramayıp, tarafsız olarak size gelenler bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat ederdi de, sizinle savaşırlardı. O halde, onlar sizden çekinip, sizinle savaşmazlar ve size boyun eğip anlaşma teklif ederlerse, Allah onlara tecavüz için size bir müsaade vermemiştir. Bir de münafıklardan diğer bir topluluğu bulacaksınız ki, onlar hem iman eder görünüp, sizden emin olmak hem de kafir görünüp kendi kavimlerinden emin olmak isterler. Ama ne zaman bir fitneye çağırılsalar baş aşağı içine dalarlar. Eğer onlar sizden çekinmez, anlaşmaya yanaşmaz ve size tecavüzden ellerini çekmezlerse siz de onları yakaladığınız yerde esir alın veya öldürün. Öylelerine karşı size apaçık bir salahiyet verdik hata dışında bir mümin diğer bir mümini asla öldüremez kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle veya cariyeyi hürriyetine kavuşturması ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir ancak ölenin ailesi diyeti bağışlarsa bu müstesnadır eğer yanlışlıkla öldürülen mümin, aranızda anlaşma bulunan bir kavme mensupsa, o takdirde ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve ayrıca mümin bir köle veya cariyeyi hürriyetine kavuşturmak gerekir. Köle azat etmeye gücü yetmeyen ise, Allah tarafından tövbesinin kabulüne vesile olmak üzere arka arkaya iki ay oruç tutar. Allah her şeyi hakkıyla bilir ve bütün hükümlerini hikmetle tanzim eder. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası çok uzun zaman kalmak üzere cehennemdir. Allah onu gazabına uğratmış, ona lanet etmiş ve onun için pek büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman iyice araştırın ve mümini kafirden ayırt edin. Size İslam selamı veren kimseye, dünya hayatının gelip geçici nimet ve ganimetini arzu ederek, sen mümin değilsin demeyin. Allah katında nice ganimetler ve mükafatlar var. Siz de evvelce böyleydiniz. Ağzınızdan çıkan bir kelimeyi i şehadetle İslam'a girdiniz. Sonra Allah size lütfetti de canınızı ve malınızı emin kıldı. İmanınızı kalbinizde kökleştirdi. O halde imanını açıklayan kimseleri reddetmeyin. Araştırın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden mazeretleri olmaksızın cihattan geri kalanlar, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerle bir olmazlar. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihat edenleri, cihattan geri kalanlardan daha yüksek bir dereceyle üstün kıldı. Allah cihat edenlere de, mazeretleri yüzünden cihada katılamayanlara da en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Ancak mücahitleri pek büyük bir mükafatla cihattan geri kalanların üzerine yükseltti. Onlar için Allah katından dereceler ve büyük bir mağfiret ve rahmet vardır. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Mekke'den hicret farz kılındığında, hicrete gücü yettiği halde bu emre uymayıp, kafirlerle birlikte kalarak nefislerine zulmeden kimselerin melekler canlarını alırken, onlara, siz ne haldeydiniz, dininize dair hangi işle meşguldünüz diye sorarlar. Onlar, biz bulunduğumuz yerde elinden bir şey gelmeyen zayıf kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de hicret ediverseydiniz derler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Gidilecek ne kötü bir yerdir o. Ancak erkeklerden olsun, kadınlardan olsun, çocuklardan olsun, aciz ve zayıf durumda olup da hicret için hiçbir çareye gücü yetmeyen ve bir yol bulamayanlar bundan müstesnadır. Öylelerini Allah'ın affetmesi umulur. Çünkü Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Her kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde barınacak çok yerde bulur, rızkında genişlik de bulur. Kim Allah ve Resulüne hicret edici olarak evinden çıkarda sonra kendisine yolda ölüm erişirse onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah ise çok bağışlayıcı çok Merhamet Edicidir Yeryüzünde Sefere Çıktığınız Zaman Kafirlerin Size Bir Kötülük Etmesinden Korkacak Olursanız Namazdan Kısaltmanızda Size Bir Günah Yoktur Muhakkak Ki Kafirler Sizin için Apaçık Bir Düşmandır Savaşta Müminler Arasında Bulunup Da Onlara Namaz Kıldırdığım Zaman Onlardan Bir Kısmı Seninle Beraber Namaza Dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Onlar secde ettikten sonra geri çekilip düşmana karşı dursunlar ve yerlerine henüz namaz kılmamış olan diğer topluluk gelsin. Onlar da tedbirli şekilde ve silahlarını yanlarına alarak seninle beraber namaz kılsınlar. Kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil bulunsanız da sizin üzerinize ani bir baskınla saldırı verseler. Fakat yağmur sebebiyle bir güçle uğradığınız veya hasta olduğunuz takdirde silahlarınızı uygun bir yere koymanızdan dolayı size bir günah yoktur. Bununla beraber tedbirinizi alın. Muhakkak ki Allah kafirler için hor ve hakir edici bir azap hazırlamıştır. Namazınızı bitirdiğiniz zaman da ayaktayken, otururken veya yatarken hangi halde bulunursanız bulunun, Allah'ı anmaya devam edin. Tehlikeden emin olduğunuzda ise namazı gereği gibi kılın. Şüphesiz namaz, müminler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. Düşman topluluğunun peşini takip etmekte gevşek davranmayın. Eğer siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz onların ümit etmediği şeyi Allah'tan ümit ediyorsunuz. Allah ise her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapandır. Muhakkak ki biz Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye Kur'an'ı sana hak ile indirdik. Sen de hainlerin savunucusu olma. Allah'tan mağfiret iste. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İşledikleri günahlarla kendi nefislerine hıyanet etmiş olanları müdafaa etme. Muhakkak ki Allah hıyanete düşkün ve günahtan çekinmeyen kimseyi sevmez. Onlar yaptıklarını insanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemezler. Halbuki Allah Asla rıza göstermediği yalan ve iftiraları sinsice kurarlarken onları görüp işitiyordu. Allah onların bütün işlediklerini ilmiyle kuşatıcıdır. Siz öyle kimselersiniz ki bu dünya hayatında o hainleri savundunuz. Ya kıyamet gününde onları Allah'a karşı kim savunacak veya onların vekaletini kim üzerine alıp da Allah'ın azabından onları kurtaracak kim bir kötülük işler veya bir günahla kendi kendine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur kim bir günah işlerse kendi aleyhine işlemiş olur Allah ise her şeyi hakkıyla bilen her işini hikmetle yapandır kim de bir kusur veya günah işler ve sonra onu suçsuz birisinin üzerine atarsa, işte o bir iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir topluluk elbette seni şaşırtmaya çalışacaklardı. Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana da hiçbir zarar veremezler. Çünkü Allah senin üzerine Kur'an'ı, hikmet ve sünneti indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın senin üzerinde lütuf ve ihsanı pek büyüktür. İnsanların birbirleri arasında gizlice konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi, bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi teşvik eden kimselerin bu maksatla yaptıkları gizlice konuşmalar bundan müstesnadır. Kim bunu Allah'ın rızasını arayarak yaparsa elbette biz ona pek büyük bir mükafat vereceğiz. Doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra kim peygambere muhalefet edip müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa biz de onu kendi seçtiği yola sevk eder ve cehenneme sokarız. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bundan başka, günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşana gelince, artık o, haktan pek uzak bir sapıklıkla sapmış gitmiştir. Onların, Allah'ı bırakıp da taptıkları bir takım dişilerden başkası değildir. Aslında onlar bununla inatçı ve isyankar şeytandan başkasına tapmış olmazlar. Şeytana ise Allah lanet etti ve onu rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi, ''Madem ki onların yüzünden beni lanetledin, ben de o kullarından bir kısmını elde edip onları peşime takarım.'' Onları doğru yoldan saptırırım. Onları boş heveslerle, fani dünyayla avutup, ahiretten yüzlerini çeviririm. Ben onlara emrederim. Onlar da hayvanlarının kulaklarını keserler ve bunu ibadet sanırlar. Ben onlara emrederim. Onlar da Allah'ın yarattığını bozup değiştirirler. Helali haram sayıp, dini tersine çevirirler. Artık, kim Allah'ın yerine şeytanı kendisine dost edinirse, apaçık bir hüsranla ziyana düşmüştür. Şeytan onlara vaatlerde bulunur ve onları boş hayallerle avutur. Gerçekte ise şeytanın onlara vaat ettiği aldatmadan başka bir şey değildir. Onların varacakları yer cehennemdir, ondan kaçıp sığınacak bir yerde bulamazlar. İman edip güzel işler yapanları ise, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Allah bunu hak olarak vaat etmiştir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Allah'ın vaadi ne sizin kendi kuruntularınıza tabidir, ne de kitap ehlinin kuruntularına. Kim bir kötülük işlerse, onun cezasını görür ve kendisini kurtaracak, Allah'tan başka bir dost da bulamaz, yardımcı da. Erkek olsun, kadın olsun, her kim mümin olarak güzel işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve çekirdek üzerindeki bir nokta kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Tam bir teslimiyetle Allah'a yönelen, Allah'a ihlasla itaat ve ibadet ederek, Batıl dinleri bırakıp İbrahim'in dini olan İslam'a uyan kimseden din yönüyle daha güzel kim vardır? İbrahim'i ise Allah dost edinmiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Allah ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatıcıdır. Sana kadınlar hakkında dinin hükmünü soruyorlar. De ki, Size onlar hakkında hükmü Allah veriyor. Sizin onlar için bir hak olarak yazılmış mehirlerini, miraslarını vesair haklarını vermediğiniz veya başkasıyla evlendirmeyip kendi nikahınız altına almak istediğiniz yetim kızlar hakkındaki ve mallarını yiyip mirastan mahrum bıraktığınız hukukunu savunmaktan aciz çocuklar hakkındaki hükümlerle yetimlere adaletle muamele etmeniz, Allah'ın kitabından size okunan ayetlerde bildirildi. Siz hayır olarak ne işlerseniz, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir. Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, bazı fedakarlıklarla sulh olup, aralarını düzeltmelerinde, onlar için bir günah yoktur. Sulh ise daha hayırlıdır. Nefisler harama ve cimriliğe yatkındır. Fakat siz iyilikte bulunur ve birbirinizin hakkını çiğnemekten sakınırsanız, Allah sizin işlediklerinizin hepsinden hakkıyla haberdardır. Ne kadar isteseniz, kadınlar arasında adaletli davranmaya güç yetiremezsiniz. Fakat bütün ilginizi birine verip de diğerini ortada bırakmayın. Eğer geçmiş hatalarınızı düzeltir ve adaletsizlikten de sakınırsanız, Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir. Eğer karı kocanın arasını düzeltmek mümkün olmaz da ayrılırlarsa, Allah onların ikisini de lütuf ve ihsanıyla diğerine muhtaç etmez. Allah'ın lütuf ve rahmeti pek geniştir ve onun her işi hikmetledir. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Andolsun ki sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olanlara da size de Allah'tan korkun diye tavsiyede bulunduk. İnkara kalkışacak olursanız şüphesiz göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Allah ise ganidir, kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur ve hamittir, her türlü övgüye layık olan yalnız O'dur. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır, O'na tevekkül edenlere Allah vekil olarak yeter. Eğer O dilerse, ey insanlar, sizi yok eder de, yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Kim dünya nimetini isterse, şüphesiz dünyanın da, ahiretin de nimet ve mükafatı yalnız Allah katındadır. Ey iman edenler! Adalet üzere olun ve Allah için şahitlik edin. Kendi aleyhinize veya anne ve babanızla akrabalarınızın aleyhine olsa bile hakkında şahitlik ettiğiniz kişi zengin de olsa, fakir de olsa doğruluktan ayrılmayın. Çünkü ikisini de Allah sizden daha iyi gözetir. O halde heveslerinize uyup da adaletten ayrılmayın. Eğer hakikati değiştirir, ve şahitlikten veya adaletten yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızın hepsinden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, Rasulü üzerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara hakkıyla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, ve ahiret gününü inkar ederse, işte o haktan pek uzak bir sapıklıkla yoldan çıkmıştır. İman edip, sonra inkar eden, sonra tekrar iman eden, sonra tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında azıtan kimseleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru yola iletecek değildir. Münafıkları, kendileri için hazırlanan acı bir azapla müjdele o münafıklar ki müminleri bırakıp da kafirleri dost edinirler yoksa onlar kafirlerin yanında izzet ve kuvvet mi arıyorlar halbuki bütün izzet ve kuvvet yalnız Allah'ındır Allah kitabında size şunu indirmişti Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın yoksa siz de onlar gibi olursunuz muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır o münafıklar sizi gözetleyip dururlar eğer size Allah katından bir zafer erişirse biz sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlere bir zafer nasip olursa, onlara derler ki, biz müminlerle beraber savaşa katılsaydık, size üstün gelmez miydik? Müminlerden geri kalıp da sizi onlardan korumadık mı? Kıyamet gününde sizinle o münafıklar arasındaki hükmü Allah verecektir. Allah, elbette kafirlere müminler aleyhinde bir yol vermez. Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Halbuki onları kendi hileleriyle aldatan Allah'tır. Namaza kalktıklarında ise tembel tembel ve insanlara gösteriş olsun diye kalkarlar. Allah'ı da pek az zikrederler. Onlar iman ve küfür arasında bocalayıp dururlar. Ben ne onlara yar olurlar ne de bunlara. Allah'ın böyle saptırdığı kimseyi sen hidayete eriştirecek bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil vermek mi istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Sen onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe ederek niyet ve hareketlerini düzeltenler, Allah'ın dinine sarılanlar, ibadetlerini ihlasla Allah'ın rızasına yöneltenler, bundan müstesnadırlar. İşte onlar müminlerle beraberdir. Müminlere ise Allah pek büyük bir mükafat verecektir. ''Siz şükredip iman ederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükredenlerin en küçük bir iyiliğine kat kat mükafat verir ve o her şeyi hakkıyla bilir.''